Hazırlayan ve sunanlar, Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. İyi günler. Açık Radyo'da oyun içinde, oyun programında tekrar birlikteyiz. Ben Mehmet Emin Bars Bey, arkadaşım Cem Duran'la birlikte. Ertuğrul Süngü'yü konuk ediyoruz. Bu Ertuğrul'u ikinci konuk edişimiz. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk tekrardan. Ertuğrul'un oyun konusunda ilgi alanı oldukça geniş. O yüzden kendisinden olabildiğince istifade ediyoruz. Daha önce FRP oyunları üzerine konuşmuştuk. Kendisi Level dergisinde çalışmalarına devam ediyor. Ve çalışma alanına paralel olarak online gaming üzerine bugün daha çok konuşacağız. Tabi oradan nerelere gideceğimiz, şu an tam kestiremiyorum. <gülüyor> online gaming, online oyun da denebiliyor ama... ...bir şekilde ben online gaming diye... ...söylemeye devam edeceğim sanırım. Ee, birkaç farklı kısma... ...ayrılabiliyor işte... E, ...web browserları üzerinden oynananca... ...web flash oyunlarını da kapsayabiliyor ama bu biraz farklı bir ayak. Yine bildiğimiz PC oyunlarının... ...konsol oyunlarının network üzerinden oynanması... ...anlamına da gelebiliyor. Ama son dönemde yaygınlaşan... masifli Multiplayer Online Games denilen... ...işte milyonlara varan... ...oyuncuların internet üzerinden oynadıkları... ...oyunlar var. Bunlar oldukça moda... ...olmuş ve... E, ilginç tablolar ortaya çıkaran oyunlar. Ee, bugün daha çok bunun üzerinden gideceğiz. Ee, sana Ertuğrul bu oyunları soralım. Bize kısaca tanıtmak istersen online gaming ve özel olarak masifli multiplayer online games'i bize nasıl anlatabilirsin? Önce bir kısa tanım geçelim o zaman. Ondan sonra sen sorularını daha da detaylandırırsın zaten. Şimdi Massive Multiplayer Online Gaming dediğimiz şey e, cidden yüz binlerce, milyonlarca insan, insanın tek bir server altında birleşip e, bir oyuna dahil olması fikri. E, bu dönem zaten Ultima Online diye bilinen oyunla birlikte başlıyor ve süre geliyor. Yıl kaç Ultima? Ha, kaçtı 97 olabilir mi? Ya yani online 97 hı hı. galiba. Hı. Ama tamam. Çünkü Ultima birden geliyor biliyorsun normal seri. 1-2-3-4-5 diye gidiyor. En son Ultima online oluyor. Online de 97 idi galiba. iki boyutlu güzel grafiklerle. <gülüyor> Nasıl bir oyundu Ultima online? Ultima online şöyle. Konusu, konsepti. Hmm konusu konsept bir dersen biraz zorlanabilirim. Çünkü kim vardı? E, Brit Lord British vardı galiba. Bir de onun düşmanı vardı. Aslında senaryo çok temeldi yani. Hı -hı. Büyük bir kötü, büyük de bir iyi karakter vardı. Büyük için savaşı anlatıyordu çok ama. gibi galiba. Evet evet ama <gülüyor> teorik olarak bunun içinde biz yer almıyorduk. Lord British'i gören kimse olduğunu bile hatırlamıyorum. Sadece oyunu son ne falan ortaya çıkmıştı. Yani temel olarak oyun şu anki olan şeyden bir farkı yok Şu anda olan oyunlardan bir farkı yoktu Genel olarak en olarak aynı evet. Ardından bir EverQuest evet. Tabii Ultim Online'dan sonra direkt EverQuest patladı Ondan sonra Lineage 2 gibi oyunlar çıktı Ve zaten işin ucu en son World of Warcraft'a dayandı Ve orada bir şey oldu ve her şey değişti Bir patlama oldu evet World of Warcraft'a ayrıca gireceğiz o Önemli Aha. bir nokta ondan önce bu Final Fantasy ile birlikte bu oyunlar nasıl bir fark ortaya koydular? Bildiğimiz bundan önceki PC oyunlarından, bilgisayar oyunlarından oynanış tarzı olarak nasıl bir mantık farkı var? Şimdi oynanış tarzı olarak aslında yine teorik olarak benzeyen oyunlar. Third person dediğimiz omuz üstü kameradan gözüken e, oyunlar. Yine W, A, S, D e, kombosunu kullanıyor yine mouse'a ihtiyaçları var. Ama bildiğimiz oyunların haricinde kendi yetenek sistemleri var. Kendi dünyaları var ve bu dünyayla sürekli etkileşim halinde olmanız zaten en büyük faktör Ondan sonra işte kendi para birimi var bu para birimi cidden oyun içerisinde bir ekonomi olduğu için geçerli bir para birimi Sürekli insanlarla iletişim halinde olmanız istediğim gibi çok önemli Peki bu oyunlar internet üzerine oynanabilmesi için belli bir teknolojik altyapı gerekiyor Burada bu teknolojik altyapıda belirleyici olan ne oldu? Belli bir gelişmenin üzerine bunlar yaygınlaşıyor? Yani gibi. buradaki gelişme evet bir gelişme oldu ama her ne olduysa bunu World of Warcraft yapımcısı Blizzard biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve pek defa yaşayacaklarını zannetmiyorum yani. O işte 2004 yılında Paris'e kurdukları devasa serverlarından sonra... Gizemli bir server. <gülüyor> evet. Her şeyin altından böyle kalkıyorlar. World of Warcraft'tan bahsedelim mi biraz? Bu sanırım bu oyunların en iyisi. Ve en çok da e, katılanan, en çok oyuncu toplayan oyun. Şimdi en iyisi demek ne kadar mantıklı bilmiyorum çünkü... Sana göre sanırım ya, lazım. Bana göre de değil aslında artık değil Hı -hı. özellikle. Yani popüler dünya olduğu için yine bir popülist takım var burada. Ve World of Warcraft çıktığı zaman... hani Moda oldu mu? E, cidden bence EverQuest'teki çok daha iyi bir oyundu. EverQuest'in ikinci versiyonu vardı o zamanlar halihazırda hazırda. Çok çok daha iyi bir oyundu ama... İşte nasıl bir gelişimse nasıl bir akımsa böyle bir yanda herkes patladı, patladı evet. ve bir yanda herkes öyle World of Warcraft oynamaya başladı. Senin dahil olman Ultima'dan mı, EverQuest'ten mi yoksa World of Warcraft'tan mı orası? Benim dahil olmam Ultima. Ben 56K modemle <gülüyor> <gülüyor> evde telefon faturası beklerken bir yandan oynuyordum yani Ultima'yla başladım ama ben çoğunluk oynadım. EverQuest oynadım, yinecik gidip oynadım. Evet yani bir... aynı zamanda bir e, tabii fantasy roleplaying e, konusunda çok dahil olduğun için e, hem gerçek hayatta bunları oynayıp aynı zamanda bilgisayarda da oynama fırsatı olmuşsun. Evet zaten güzel kısmı o. Şimdi ultimate online çıktığı dönem yani sonuçta her şeyin aslında temeli e, fantezi yine fantezi edebiyatı ve FRP dediğimiz kavram. Zaten FRP bir şey olmasaydı hiçbir zaman belki de ultimate online diye bir şey olmayacaktı. Onun haricinde en fazla bir Robin Hood oyunu olacaktı yine yani ama... Doğru. Pen and paper dediğimiz FRP oyunları sayesinde bütün bu konsept gelişti yani. Şu anda eğer bir oyunda bir savaşçı varsa ya da bir büyücü varsa bunun tek sebebi Dungeons Dragons dünyası. Evet. Peki yine ikisine de aşina olduğu için şöyle bir soru sorayım. Masaüstü FRP ile bilgisayar üstündeki FRP, Massive Multiplayer Online tarzı oyunlarda ne gibi farklar görüyorsun? Burada açık ve net aslında tek ve çok büyük bir fark var. Şimdi masaüstü RP oyunda biz oynadığımız şeylerde, oynadığımız anda biz diyalog halindeyiz. Sürekli konuşur haldeyiz. Bu konuşma zaten işin dediğim gibi hem edebiyat hem de tiyatral kısmı. Ama oyuna döktüğün zaman oyunda sadece bir oyun olarak kalıyor ne yazık ki. Çünkü konuşma diyaloğu diye bir şey yok. Ha bu konuşma diyaloğunun olduğu oyunlar var. Bunlara zaten sadece RPG ediyoruz yani online harici. Sadece RPG oyna işte bakınız Baldus Gate, işte Icewind Dale serisi, Baldur's Gate serisi. İşte en son Dragon Age çıktı. Dragon Age hı hı. serisi olacak o da yakında. Bu tarz oyunlarda evet bu tarz oyunlar yakınlaşıyor. Çünkü sürekli bir diyalog var. Bir hareket ederken karşınıza belli opsiyonlar çıkıyor ve bunu duygu ve düşünce olarak seçip diyalogunuzu buna göre oyunu şekillendirebiliyorsunuz. Ama online kısmında ne yazık ki böyle bir şey yok. Evet. Peki online kısım için e, duygu açısından baktığımızda benzer duygu tecrübesi yaşadığımızı söyleyebilir miyiz? Aslında tam söyleyemeyiz. Benzer yaşamayız. Yaşadığımız an şurada kesişiyor. Burası birazcık sosyopolitik bir kısma kayıyor. Ee, o kısımda şöyle ki online olduğu için zaten bizim artık bir bilgisayar aracıyla konuşmamıza gerek yok. Biz zaten bizim zaten konuşabileceğimiz insanlar var kısmına geliyor. Ve biz insanlarla zaten normal bir oyunda yaptığımız yokları yapmaya başlıyoruz. Evet. Ee, bunu aslında şu yüzden de sordum. Ee, i̇nternette okuduğum bir yazıda erkek oyuncuların %9'u, kadınların ise %23'ü. Online olarak evleniyorlarmış oyunlar. <gülüyor> evet. Bu da yine Ultima ile başlamış bir şeydir. İlk defa Ultima'da bu evlenme hakkını başladı. insanların birbiriyle garip bir şeydir. Hani evet. Ya doğru aslında. Anekdot olarak doğru yani. Yine. Yani yine bir e, duygu e, deneyimi, e, yüklü e, bir duygu deneyimi yaşandığını söyleyebiliriz. Yani, Evlenmeye kadar vardığına ya göre. Yaşanmaktan <gülüyor> daha çok. Aslında yaşanmak demek çok doğru kelime oluyor. Yani yaşan... Ya yaşamak istemek daha farklı olacaktır yani daha doğru olacaktır galiba. Çünkü insanlar ya bu işte farklı bir sosyal paylaşım adam bahsediyoruz şu anda yani. O insan evet birisiyle düşünsene oyun oynuyorsun ve saatlerce günlerce aylarca yıllarca bir oyun oynamaya başlıyorsun. Ve tabii ki de ortamda senin yaptığın bir muhabbet dönmeye başlıyor. Çünkü sonuçta burada chat planı dediğimiz bir şey var ve insan bilese yazışabiliyor. Özel olarak yazışabiliyorlar sürekli düzenli olarak. Evet tabii bunun da getirisi bir duygu sonuçta karşıdaki tanımıyorsun... Görmüyorsun, görmesin evet. ama... Bir de bir senin başından böyle bir evlilik. <gülüyor> <gülüyor> Yok, ben o kadınlarda şeyimdir yani. Ben oyunumu oynar ve giderim yani. <gülüyor> bir, bir saatlerce oyun oynayan online gamer olarak herhalde dışarıdan bir evlilik bulmak daha zor olabilir. İçer... Ya evet, en büyük da... ortak faydanız bu. Evet pratik... evet, pratik de çok mantıklı yani. Hani niye uğraşayım ki dışarıya? Aslında bu e, sosyal ve bu online gamingin sosyal ve duygusal ayağıyla ilgili o belki... Chat panelleri sesli ve yazılı oyuncuların birbiriyle yazıştıkları e, taktiklerini paylaştıkları alan ayrı bir önem teşkil ediyor. Ee, yani evet çünkü oyunun şimdi online oyunu online oyun yapan asıl ortam zaten o chat panel. Şimdi chat bana biz belli opsiyonlu şeyler var. Bir, bizim kendi içinde bulduğumuz loncamızla direkt konuşabilmek. Bir, içerisinde bulduğumuz partiye konuşabilmek. Ondan sonra direkt özel mesaj bir ki de evlilikler burada gerçekleşiyor. <gülüyor> Büyük bir ihtimalle evet. <gülüyor> Dediğim gibi yaşamadım bilmiyorum. Bir de general chat dediğimiz, bütün serverla konuşabildiğimiz, yetişim sağladığımız bir yer var. Ve tabii ki de şimdi bu olgu ve bu oluşum bütün sosyalliği sağlıyor. Sürekli birisiyle konuşuyorsunuz. Sürekli birisiyle yetişim halindesiniz. Mesela general chat dediğimiz yerde... ...insanlar eşya satıyor, eşya alımı yapıyor... ...bir şeyler arıyorlar... ...işte e, partiye girdiğiniz zaman partinizle konuşuyorsunuz sadece... ...zaten lonca kavramı apaydı, ...birazdan ona değiniriz yani... ...lonca kavramı sadece loncanızla... ...size özel bir şekilde konuşuyorsunuz... ...ama en özelide tabii ki de... <coughs> ...Whisper dediğimiz kişisel konuşma... ...ve o kişisel konuşmada da sadece kişinin konuştuğu bir an yani... Evet. ...peki ne kadarlık bir community bunlar... ...World of Warcraft ya da diğer oyunlardan bahsediyor... ...World of, of Warcraft... Son 3 senedir stabil bir şekilde 11,5 milyon insana sahip. Evet bu insanların gidenler var ama yeniliğine yeni gelenler var. Sürekli değişiyor ama bu rakam bir şekilde sabit kalıyor. Bunların hepsi aynı oyunda aynı server üzerinde mi yoksa farklı gruplar halinde mi? Şimdi şöyle 3 farklı bölge var. Birisi Amerika, birisi Avrupa, birisi Asya. Öncelikle bu 11,5 milyon tabii ki de isterseniz 3'e bölünmüş durumda. Hı hı. Ondan sonra da serverlar var. İçin oynadığınız serverlar oluyor. Mesela ben e, Burning Digi'nin serverında oynuyordum. E, hala da accountum var ne yazık ki. <gülüyor> Kaç yıl oynadığını da söyleyebilirsiniz. Dört buçuk burada, yıl değil? demek istiyorum. Cevap veriyorum. <gülüyor> <Peki, gülüyor> bu dört buçuk yıla geri dönüp baktığında neler hissediyorsun? Ya. Keyifli zamanlar mıydı yoksa hani... Bazen keyifli bazen değil ya çok detaylı ama şunu söyleyebilirim. Yani en çok güldüğüm anları galiba şeyle yaşadım. World of Warcraft'a ya da online gaming oynuyorken yaşadım. Çünkü çok garip bir... Hayatımda duyduğu... en çok güldüğüm anlar. Mı ya Hayatıma değil mi? O dört buçuk senede en azından evet. yani. Çok başka zaman yok. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir benzetme yapabilirim ben de. Ee, bazen konuşmalar sırasında şöyle şeyler geçiyor. Örneğin. Hayatında hiç kamyon kullandın mı gibi. Ben de evet diyorum hemen. Çünkü GTA'de kullandım ama. Oyunda kullandığım için <gülüyor> e, onun kabaca nasıl bir duygu olduğunu e, ve normal arabaya göre ne gibi farkları olduğunu kabaca biliyorum. Galiba oyunlarda da böyle bir duygu oluyor. E, çok farklı tecrübeler yaşayıp gerçek hayatta e, bazı mümkün olmayan ve güzel anılarla ayrılıyoruz. Ya evet işte yani bunu evet mesela kamyon kullanma bazı bir örnek verecek olursak. Mesela Ankara'da açılmış bir tane kılıç okulu var. Ve hani biz Ankara'da <gülüyor> fair e gittiğimiz zaman yani fair playm e insanların ve aynı zamanda online, oyun oynayan insanların birçoğu anında oraya yönelmişti böyle. <gülüyor> evet kılıç biliyorum anlayabilirim kullanabilirim falan gibi bir duygu vardı evet. Peki bu e, milyonlarca kullanıcıdan oyuncudan bahsediyoruz serverlar üzerinde. Bunların hepsi oyun içinde bir şekilde temas halinde mi? Yani e, teorik olarak birbirini etkileyen birbiriyle ilişki halinde olan oyuncu sayısı nasıl bir şey? Evet işte serverda mesela benim oynadığım bir serverı tam rakamını ama ama 350.000 ile 400.000 kişi arası bir popülasyona sahipti. Ya yani 350.000 kişinin evet. birlikte oynadığı bir oyun tabii bir kısmı, bunu bir de bölmemiz gerekiyor kendi içerisinde bir kısım alliance bir kısım horde iyi evet. kötü diye böleriz. Fakat aynı anda oynayanlar 50 50.000'i geçmiyor genelde. Geçiyor, geçiyor. Öyle 50 mi? de geçiyor, Hı -hı. 50 bin de geçiyor. Ama ya 50.000 bile olsa çok iyi bir rakam yani ben ve yoluna çıktığım zaman 50.000 kişiyle e, duygularımı anlatamıyorum 50 bin kişiye bir anda işte şu eşya lazım bana şunu satıyorum i̇şte Ya da evet. merhaba dediğim zaman beni 50 bin kişi duymuyor Bu çok farklı bir deneyim yani Evet 50 bin kişinin aynı anda merhaba dediğindir <gülüyor> <gülüyor> Peki bunun e, Ben biraz burada şeytan avukatlığını yapıyormuş gibiyim Sen olumlu yönlerini <gülüyor> tekrar altını çizebilirsin Keyifli anlarını Ama tabi e, Oldukça hani ürkütücü geliyor bazen sürekli bir Çünkü bu oyunlarda yanılıyorsan beni düzelt ne kadar fazla bilgisayar başında vakit geçirirseniz o kadar avantajlısınız. Evet. Yani ne yazık ki evet. Ama şimdi burada bir ayar tutturmak gerekiyor. Bu ayarı da tabii insanın kendisi tutturması gerekiyor. Ee, tabii bu noktada hemen küçük çocuklar bazı yaşı daha hani genel olarak olgunlaşmış insanlar için bu büyük bir sorun teşkil ediyor. Ee, yani şey tam olarak sorunun devamını almam lazım ki Şöyle aslında buradan bağımlılık meselesine giriyoruz. Evet yani... çünkü çok Yani oyun sizi sınırlamıyor. Evet. Yani 24 evet. saat hatta 48-72 saat online kalabilirsiniz ve sürekli yapabileceğiniz, takip edeceğiniz bir şeyler var. Ve bu sizi nereye götürüyor? Yani şimdi oyunun sonu yok. Özellikle şimdi World of Warcraft'ta baz alıyoruz yine. Hmm. World of Warcraft'ın bir sonu yok. Çünkü oyunda evet bir level sistem var. En son level 70'ti, 80 oldu ve artacak yine. Ve oyun devam ediyor. Ve oyun devam ettiği sürece yapacağınız o kadar çok şey var ki. Şimdi... İlk başta karakterimizi de bulduk. Karakterimiz hazır. Ama artık karakterimizin daha farklı zindanlara girmesi için daha çok eşyaya ihtiyacı var. Daha çok eşya alması için daha farklı zindanlara girmesi lazım ki daha büyük zindanlara girmek için işte insanlar tamam gelebilirsin desin ona. Gibi bir sistem var. E, hal böyle olunca tabii ki de yani e, oyun her çarşamba resetleniyor. Oradan gireyim. Hı hı. Her çarşamba bütün end game content dediğimiz yani oyunun sonundaki Artık level'ınız tamamen keplendikten sonra gidebildiğiniz yerlerde her çarşamba resetleniyor. Ve her çarşamba bir daha girebiliyorsunuz ve bir daha girmeniz gerekiyor. Çünkü mesela bir zindana giriyorsunuz. Zindanın ilk bossunu öldürdük ve ondan işte bir balta düştü. Ama şimdi o balta isteyen 5 kişi var. Şimdi o yüzden bu balta için benim uğraşmam lazım. Mesela bugün alamadım. Demek ki haftaya bir daha girmem gerekiyor. Haftaya bir daha girmem gerekiyor ve zaten bütün günlerim doluyor. Çarşamba günleri çok heyecanlı günler. O ya evet, çarşamba günü her şey bir var? Herkes bir daha başlıyor bütün hafta. Çünkü girebileceğiniz bir tane yer yok ki. Yani. 5-6 tane çok büyük mağara var ve zindan var. Ve hepsinin temizlenmesi. Yani en iyi, en kaliteli e, loncalar bile bütün her şeyi 3-4 güne temizleyebiliyorlar. Evet. Şimdi sen mağara, balta, zindan deyince şöyle bir şey geldi aklıma. Zaten sürekli bilgisayar başındasın evet. hani. ...bir bağımlılık, bir asosyal bir durum da ortaya çıkabiliyor. Ve artı karamsar bir ortam var galiba. İşte birilerini öldürüyorsun, savaşıyorsun. Bunların daha böyle iyimser dünyaların, güzel dünyaların... ...ne bileyim, yeşillik, ferah... ...farklı uygulamaları var mı? Ya ama öyle bakmamak lazım. Şimdi birisini öldürüyorsun, kesiyorsun. Yani şöyle bakıyorum ben. Evet, e, böyleydi zaten yani. Günümüzde bile hala birazcık böyle ama... şimdi ...şu anda bize oyun olarak sunulan şey... E, ...aşağı yukarı orta çağ temalı bir şey sunuluyor. Ve bu... Bu çağın gerekliliği böyleydi yani. Hani o yüzden evet. ama aynı zamanda World of Warcraft ve benzeri oyunların evet bir adam öldürmek bir şey yapmak var. Evet ama aynı zamanda da çiçek, böcek, doğa mesela World of Warcraft ilk çıktığı zaman en çok e, dikkat çeken özelliği e, Griffin'larla işte uçma yeteneğiyle beraber uçarken şehirler arasında uçarken ki manzaralardı mesela. Evet evet. E, Ertuğrul kaptırdık gidiyoruz Bir şarkı arası vermemiz lazım <gülüyor> Tamam. E, sen bizim için bir şarkı seçtin İstersen sen anons et <gülüyor> Tamam o zaman e, şimdi Nirvana'dan e, All Me geliyor evet. If I had to lose my mind had to touch feeling I would lose my soul The way I do I don't have to think I only have to do it The results are always perfect But that's all news Would you like to hear my voice Sprinkle with emotions burn I can't see the end of me my whole expanse I cannot see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 with emotion embedded at your birth I can't see Evet oyun içinde oyunda tekrar birlikteyiz. Ee, masivli Multiplayer online games'ten bahsediyorduk. World of Warcraft'a girdik ve e, çıkılacak gibi de değil. Ertuğrul dört e, buçuk vermiş birisi olarak fazlasıyla konuşabilir üzerinde. Biz e, belki ona geri döneceğiz ama bu oyunların finansmanını sormak istiyorum Ertuğrul. E, nasıl bu oyunları e, üretenler 11 buçuk milyon kullanıcı hizmet verenler bu oyunlardan para kazanıyorlar? Yani öncelikle özellikle günümüze baktığımız zaman her şey reklam ve ülkelere ülke ile alakalı birazcık da o ülkenin kaynak sağlamasıyla alakalı. Mesela Amerika'da şu anda oyun sektörü benim en son hatırladığım kadarıyla NBA'den bile daha büyük, herhangi bir şeyden daha büyük bir sektör Hı -hı. haline gelmiş durumda. Sinema sektöründen daha evet, büyük. Evet, sinema mesela. sektöründen daha büyük bir halde ve tabii hal böyle olunca para akışı durmuyor. Ve dediğim gibi en çok getirir reklam. Evet mesela e ...bazı filmlerin bütçeleri söylenir. Lord of the Rings'in galiba 300 milyondu. Evet. Dolayısıyla film başına 100 milyon gibi hı hı. düşüyor. Ve bu o zamanlar hayretle karşılanmıştı. Nasıl bu kadar çok para harcanabilir bir filme? Yani neye gidiyor bu kadar para gibisinden? Fakat oyunlarda da şu anda durum benzer. Örneğin GTA 4 yine 100 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. Yani korkunç rakamlardan bahsediyoruz. O da bu kategoride bir oyun mu yoksa PC oyunu? GTA 4 biraz daha Massive Multiplayer'ın dışında single player. Hı hı. Ee, ama yine çok popüler olan bir oyun. Bu tip bildiğimiz single player PC oyunları da internet üzerinden işte belki dövüş oyunları Counter Strike gibi oyunlar birlikte oynanabiliyor ama masif multiplayer games kadar işte yüzlerce binlerce milyonlarca kişinin katılabildiği oyunlar değil daha sınırlı ve. Daha az sayıda oyuncunun oynadığı oyunlar Aslında belki başlık olarak bunun altına giriyor yine onlar Yani online gaming başlığı altına giriyorlar Asıl büyük paranın döndüğü sektör tabii da iştahını kabartan Massive Multiplayer oyunlar Tabii evet. ki de çünkü neden? Çünkü ailek ücret evet. Yani çünkü evet, evet değil, Counter Strike örneğinde Evet Counter Strike'ı ben internet kafeye gidip oynayabilirim Hatta evimden de oynayabilirim bağlanırım Alt üstü oyun yüklemem yetiyor ama Yine World of ne yazık ki mesela World of Warcraft'a bakacak olursak her ay 13 euro bir ödemesi var. Bir evet, kişi var. kişi başı. Kişi başı. Tabii bunu 11,5 milyon çarpı 13 euro yaptığımız zaman. Yapmak istemiyorum. <gülüyor> evet çok büyük bir miktar ortaya çıkıyor. Ee, bunun dışında e, tabii şu da var korsanın önüne de geçiyor. Ee, evet çünkü böyle. direkt evet, evet evet aynen öyle mesela World of herhangi şekilde korsan oynamanın bir şeyi yok. Ee, yolu yok. Şöyle var gerçi yine onu da yapmışlardı. Ee, sahte serverlar açıp sahte serverlar üzerinden tamamen dengeli bir şekilde oynayabiliyorsunuz <gülüyor> tabi evet, ki de ama evet. onlarca official serverda öyle bir imkanımız yok. Evet, e, gerçek ekonomiden biraz da oyundaki ekonomiye doğru geçiş yapalım olmazsa. <gülüyor> Yani oyundaki ekonomini o zaman bana yani birazcık World of Warcraft'tan alayım, getireyim. Çünkü mesela World of Warcraft bu konulara çok sansasyon yaratmıştı. Evet World of Warcraft'ta cidden bu hayatta olduğu gibi ticaret yapmanız gerekiyor. Mal alıp mal satmanız, işte işarbabı olmanız, işte demirci, bitki toplayan kişi işte. Ve bu mallarla beraber alım-satım yaparak bir e, ekonomiyi takip ediyorsunuz orada. Ve cebinize giren para çok kritik Çünkü cebinize giren parayla her şeyinizi yapıyorsunuz. Yani oyun içerisinde hayatınızı idam ettirmeniz gerekiyor. Bu aldığınız binek olur. Üzerinizdeki eşyanın eskimesi ve onun tamiri olur. Almanız gereken iksir olur. Sonsuz bir para döngüsü var. Ve bu para döngüsü zamanla o kadar kritik bir noktaya geldi ki gold seller dediğimiz altın satan insanlar oluşmaya başladı böyle of Warcraft'ta. Bunu her zaman tartışılır. İşte firma bunu özellikle yaptırıyor ya da izin veriyor ya da yaptırmıyor diye. Çünkü yani sürekli 1000 goldla başlayan satışlar 10.000, bin, 20.000, bin, 30.000 bin gold'da normal para karşılığı satılıyor. Ee, yani bir evet. oyuncu oyunda sanal olarak kazandığı parayı gerçek hayattaki bir para karşılığı evet. diğer oyuncuya veriyor. Aynen öyle. Evet bu aslında ekonomide bilinen bir kavram. Ee, örneğin e, hapishanelerde mahkumlar para kullanamıyorsa başka bir e, ürünü para gibi kullanmaya baş. Örneğin sigarayı. Sigara girişi kısıtlıysa. E, sigara artık e, TL gibi bir birim haline geliyor. Oyunlarda da altın aynı görevi görüyor. Hatta bunun e, ne kadar ciddi boyutta olduğunu e, göstermek için bir örnek var elimde. 2000'lerin başında EverQuest'in parası Japon Yeni'nden daha değerliymiş. <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> Çok iyi. Yani kendi piyasası var. Borsa <gülüyor> evet. gibi, döviz piyasası gibi. Aslında biraz şey de anımsatıyor. Bu paranın icadından önce mübadele ve takas sistemlerini anısıtıyor. Zaten bu oyunlarda da o tip sistemler evet. yer yer kullanılıyor sanırım. Evet, zaten temeli oydu ama işte sonradan geldiği noktayı ne dünya tarihinden farklı olmadı. Evet. <gülüyor> evet Peki oyun oynayarak para kazanmak mümkün mü? Yani para kazanmak derken ciddi anlamlarda. Hayatımızı bir, yani böyle hayatı itham edebilecek mi? kadar. Yani o işte onu tek yapabilen şu anda Second Life. Second Life'da çünkü cidden bu kanrevan hiçbir şey yok deviş yok kimse <gülüyor> ölmüyor herkes hayatta orada. Second Life'da cidden bir sim yaratıyoruz bir karakter yaratıyoruz kendimize. Hani olabildiğince kendimizi özdeştiriyoruz genelde. Genelde böyle yapıyorlar. Second Life bir PlayStation 3'ün platformu bu arada. Second Life'da geçen para gerçek para cidden hani şakaları yok öyle gold falan adatlar değil, değil. falan mi? demiyorlar Yok yani. bayağı dolar olarak geçiyor yani <gülüyor> hani. Ve Second Life'da normal hayatımız yaşadığımız gibi yaşıyoruz. Bir işe gidiyoruz, insanlarla tanışıyoruz, partiye gidiyoruz. Hani yapabilme zorunluluklarımız aynı, zorluklarımız aynı ya da yapamama. Ee, iş kurabiliyoruz. Bir emlakçı açabiliyoruz. Evet mesela. ve hani bütün yani birçok marka var oyun içerisinde yani. yani aklınıza gelebilecek dünyadaki birçok marka oyunda var ve o markalarla bir şeyler yapabiliyoruz ve yaptığımız işlerden kendi banka hesabımıza, gerçek hayattaki banka hesabımıza para aktarılıyor. Bu bayağı ciddi ve büyük bir şey. Evet. Burada sanırım firmanın aynı zamanda bize tanıdığı bir imkan para kaybetme imkanı. Ya evet aynı zamanda <gülüyor> da. İşe girip kaybedebiliyoruz, batırabiliyoruz. Yani. Sen bu işlerin içinde olduğun için şöyle bir soru sorayım. Oyun oynayarak, bu sektöre gönül vererek para kazanmanın yöntemleri Türkiye şartlarında nelerdir? Madem bu kadar ekonomiden bahsettik. Türkiye şartlarında... Önce Türkiye'nin şartlarının düzelmesi gerekiyor. <gülüyor> Çünkü e, sıfırdan böyle bir şey başlayınca şu anda Türkiye'de böyle bir alt yapı yok. Benim tek bildiğim, yani genel olarak bilinen ODTÜ'de bir ekibin bu işte uğraştığı. Ama onların da bir şekilde tam anlamıyla bir sonuca ulaşamadıkları. Çünkü kaynak yok. Ha, sermaye, herkes, lazım. sermaye lazım. Ha, herkes haklı. Eminim şu anda birileri sermaye varsa Türkiye'de ne insanlar vardır, neler yapacak yani. Ve hele ODTÜ'deki insanlar hani zaten yıllardır uğraşıyorlar. Çok büyük işleri atacaklarına eminim ama sermaye yok. Birilerinin Demesi lazım ki evet bu işte para var ben bu işe şu kadar para yatırırım ama bu da sanıyorum ki özellikle 80 doğum jenerasyonun artık bir yerlere gelmesinden sonra başlayacak bir fırça olacaktır. Evet avantaj olarak aklıma şöyle bir şey geliyor büyük de işe girmek için ciddi bir altyapı gerekir yani bu bir mazeret olarak ileri sürülebilir Türkiye'de şunu yapamıyoruz çünkü malzemesi yok gibisinden. Fakat yazılım sektöründe sanırım e, sektöre girmek daha kolay olsa gerek. Yazılım sektörü için öyle ama yine bizim tıkandığımız asıl nokta donanımsal. Çünkü e, bu insanlar oyun üretirken e, yani, evet yazılımsal olarak her şeyi yapabilirler. Ve her şeyi de yapıyorlardır eminim yani. Dediğim gibi bunu yapamayacak kapasitede insanlarımız yok. Üstünde insanlarımız var. Ama işte bu adamın harcadığı yemek için alması gereken bir para var. Ve çünkü bu paralar Amerika'da çok inanılmaz rakamlar yani. Altı bin, yedi bin, on bin ve devam eden rakamlarla maaş alan insanlar bunlar. Peki e, Türkiye'deki kullanıcılar açısından yerleşik e, internet altyapısı bu oyunları rahat... Mesela World of Warcraft'ı rahatlıkla oynamak için yeterli mi? E, şu anda evet artık yeterli. Yani özellikle... Yakın zamandan beri Yani sanırım. 250 aslında değil. 256 kilobaytken de yeterliydi. E Ama artık ADSL teknolojisiyle, e teknolojisiyle beraber bir megabitten sonra artık tamamen yetiyor. Ama... Özellikle şu son bir 8 megabit olduktan sonra artık çok evet. daha rahat kullanılıyor. Son söz olarak da e, şunu sormak istiyorum. Bu yeni bir tarz oyun. Bir 15 yıllık belki en fazla geçmişi var. Bundan sonra nereye doğru evrilebilir ya da e, bu oyun tarzında yeni potansiyeller var mı? Ya olmak zorunda çünkü şu anda sıkıştı. Şu anda World of Warcraft'ın başlattığı furya devam ediyor. Bu işte free to play oyunlarda da aynı furya devam ediyor. Yani aynı şekilde oynanıyor. Hiçbir değişiklik yok hiçbir ekstra yok. Evet birileri bir şey değiştirmeye çalışıyor ama olmuyor ve sıkışmış durumda. İlla ki değişecektir. Hani ben böyle bir anda bir öngörde bulunmak istemiyorum ama şu anda ilk, evet, ilk, ilk, ilk gelişim büyük bir ihtimalle eğer başarabilirlerse... İşte Kotor Online, Night of the Old Republic Online'da olacak Star Wars oyunu. Çünkü orada ilk defa bu RPG kavramı artık bizimle beraber olacak. Yani direkt gidip görevi aldım. Evet işte üç tane yaratık öldürdüm. Geri geldim yerine artık konuşabileceğimiz diyalog haline girebileceğimiz ve bir sefer bir yolu seçtikten sonra oyunun diğer yolunu bir zaman göremeyeceğimiz bir kavram gelecek çok esnek bir programlama gerektiren, Evet zaten zor bir yapı. Herkesin şu anda evet korktuğu şey de bu. Acaba ne kadar olacak? Ama olursa da evet bu çok büyük bir değişim olacak. Evet olursa seni tekrar konuk edeceğiz ha, Ertuğrul. Tam burada olur. <gülüyor> evden kopartabilirsiniz beni. Evet Ertuğrul'u bundan sonra yine konuk etmemiz de mümkün. <gülüyor> bu teknolojik gelişim yaşanmasa da özellikle konsol oyunları işte eski e, kollu makineler Atarım benim kendi İşsizlik hikayelerim var Anlatmak istediğim, ee, bizi takip etmeye devam edin diyelim. Tekrar Ertuğrul geldiğin için teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Oyun içinde oyun.